أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتحن القسطنطينية فلن يعم الأمير أميرها Valla ni'am al Jeysh, zâlkel Jeysh. Ceddak Rasulullah ve nattak Habibullah, fi maqal, ouk maqal. Muhterem Müslümanlar, Hicretin 5 yılıydı. Uhud'da isteklerine ulaşamayan müşrikler, son kez Medine'ye büyük bir saldırı kararı almışlardı. Durumdan haberdar olan peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman olduğu gibi ashabıyla istişare etti. Savunma savaşı yapılmasına ve Medine çevresine hendek kazılmasına karar verildi. Müminler el birliğiyle hendeyi kazarken büyük bir kaya parçasına denk geldiler. Bu devasa kaya ne yerinden oynuyor ne de parçalanabiliyordu. Ashabın ümidi tükenirken Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. O bir yandan arkadaşlarının kırmakta zorlandığı kayayı parçalıyor, diğer yandan da o günün şartlarında düşünülmesi bile zor olan Kisra'nın Kayser'in şehirlerinin Fethedileceğini müjdeliyordu Aziz müminler Ashab-ı kiram Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bu müjdesine nail olmak için İslam'ın evrensel mesajlarını Diyardan diyara taşıyordu Anadolu'muzda ilk defa İyaz bin Ganem ve Halid bin Velid'in de içinde bulunduğu sahabe ordusu, Diyarbakır'a İslam'ın kutlu sancağını dikiyor, bu şehri Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı haline getiriyordu. Sahabe şehri Diyarbakır, o günden beri Müslümanların kalbi, İslam'ın kalesi olmaya, ...devam ediyor elhamdülillah... Kıymetli Müslümanlar... ...İslam ile müşerref olan... ...ve devraldığı İslam sancağını... ...bir daha bırakmayan... ...aziz milletimizin... ...ilahi kelimetullah aşkı... ...Allah'ın adını yüceltme gayreti... ...hiç eksik olmamıştır... ...bu uğurda... ...yılmadan yıkılmadan seferden sefere zaferden zafere koşan şanlı ecdadımız Malazgirt zaferi ile Anadolu'yu bize vatan kılmıştır. İstanbul'u fethederek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu kutlu müjdesine nail olmuştur. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ve o asker ne güzel askerdir. Değerli müminler, İstanbul'un fethi sadece bir şehre hakim olmaktan ibaret değildir. Bu fetih, peygamberimizin müjdesi Ashab-ı kiramın arzusu, Ebu Eyyub el-Ensari'nin hayali ve ecdadımızın sevdasıdır. Bu fetih, çağ kapatıp çağ açan yeni bir altın dönemin başlangıcıdır. Bu fetih, Mekke, Medine ve Kudüs ile İstanbul'u kardeş kılan bir zaferdir. Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Müminlere yardım etmek üzerimizde bir gerekliliktir. Hamdolsun ki Rabbimizin yardımı daima hak ve hakikatten ayrılmayan, mazlum ve mağdurların yanında yer alan aziz milletimizle beraber olmuştur. Asırlardır milletimizin her cephede kazandığı zaferler, bunun en büyük şahididir. Aziz kardeşlerim, bugün bize düşen, ecdadımızın aziz hatırasını ve şanlı mirasını gelecek nesillere aktarmaktır. din devlet, mülkü millet yolunda Var gücümüzle gayret göstermektir. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermemektir. Unutmayalım ki, girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yedi düvel de üzerimize gelse vatanımızı bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, Ezan-ı Muhammediyi dindiremeyecektir. Nasrun minallahi ve fethun karib. Yardım Allah'tandır ve Allah'ın yardımıyla fetih yakınlaşır.